Şikayetim var. Sahil şeridi oteli. Otelinizin hiçbir hizmetinden memnun kalmadık. Antalya merkezine gidebilmek için 1,5-2 kilometre yürümemiz gerekiyordu. Plaja gidebilmek için de en az 15 dakika yürümemiz gerekiyordu. Özellikle otelin yemekleri kötüydü. Isıtıp ısıtıp getiriliyormuş gibi. Gündüz su istedim. Otelde içecek su bile kalmamış. Otelde su yok. Çıkıp marketten su alıyorduk. Arkadaşım ve ben Saati zehir olmasın, anlayışlı davranalım dedik ama her yerden bir patlak çıkıyordu. Doğrusu iki gün zor dayandık. Üçüncü günde ipler iyice koptu. Öğlen saatlerinde şortlarımızı giyip plaja indik. Gün boyu denizdeydik. Akşam yedi gibi otele geldik. Odamıza geçtik. Arama yapmam gerekiyordu. Odamda çekmecemde cüzdanımla beraber telefonumu bırakmıştım ama odada telefonum yoktu. Otelin müdürüne bu durumu anlattım. Müdürün cevabı da ''Ben ne yapayım? Telefonunuza sahip çıksaydınız oldu.'' Kuşkusuz otel görevlileri cüzdanımı ve telefonumu çaldı. Haziran'ın 13'ünde satış yaptıklarına göre bu işi becerebiliyorlar düşüncesiyle markaton.com'dan bir ürün sipariş ettim. Ürünle ilgili ödemeyi hemen kredi kartımdan düştüler. Asıl süreç de bundan sonra başladı. Yaklaşık bir hafta ürünü kargoya vermediler. Kargoya verdik diye bilgilendirme yaptılar ve kargo takip numarasını bildirdiler. Verilen kargo takip numarası ile ilgili bir kayıt kargo firmasında yok. Bununla ilgili de bana bilgilendirme yapacaklarını söylediler. Aksine yine bilgi vermediler. Bunun üzerinden de yaklaşık bir hafta geçti. Uzun zamandır internetten alışveriş yaparım. Açıkçası ilk defa bu kadar çalışma ciddiyetinden yoksun bir firma gördüm. Bakalım tekrar e-posta yolladım ücret iadesi için. Zira cevap gelmezse yasal süreci başlatmayı düşünüyorum hiç üşenmeden. Bu arada telefon ile destek hizmeti vermiyorlarmış. Sanki elektronik ortamda çok sorun çözebiliyorlarmış gibi. Bilgiç İnsan Dil Kursu Kurs dondurma sürecinde sorun çıkardılar. İstanbul Taksim Şubesi'nde yaklaşık 80 saatlik bir eğitim aldıktan sonra iş pozisyonumdaki değişiklik ve kurs saatleri nedeniyle kursumu önce dondurmak istedim. İş yoğunluğum nedeniyle kursu tekrar dondurmak istediğimde bunun mümkün olmadığını öğrendim. Sözleşmede KDV dahil 7900 lira yazmasına rağmen kursu dondurduğum zaman benden KDV ödememi istediler. Ben hiçbir şekilde Bilgiç İnsan Dil kursuna ekstra bir ödeme yapmayacağım. Hukuki davalarımı açtım şu an. mi gönderdim.